Tere Müslümanlar, bir evvelki hafta namaza giriş sadedinde iç ve dış taharete dair birkaç cümle arz etmiştim. Namaz insanın manen ruhuyla, kalbiyle yunması, yıkanması, huzuru kibriyaya kabul edilmeye hazır hale gelmesi,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 mescit yoluyla gerçek hüzur ufkuna ulaşamayan hiçbir yolla huzura ulaşamaz. O kanaatteyiz ki insanlık bir gün bütünüyle namaza teveccüh ettiği zaman bütünüyle hüzura teveccüh etmiş sayılacaktır. Beş vakit namaz günde beş defa miraç manasındadır. Maliyata doğru terakkiye müştak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 Önemli olan Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünün gerçek manasını anlamak. Bana şu hususlar sevdirildi buyuruyor. Hubbi bi ileyye en nisa ve Kadın ve güzel koku. Rabim'in dünya kum diyor dünyanızdan. Öbürü itiraz ediyor diyor ki hadisin üçüncü maddesi ve ve cuilet ayni fi's salah.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 Öyleyse kadına meftuniyet ve mecrubiyetim, beşeriyetimin muktezası, fıtratımın muktezası, tabiatımın muktezasıdır. Vattib. Güzel koku da sevdirildi. Güzel koku, revaihi tayyib'e, melaike-i ve ruhanilerin hoşlandığı bir şeydir. Onun içindir ki, onların gelip sakin oldukları mescitte, Tarih kokuyla bulunmadan Efendimiz men etmiştir. Soğan, sarımsak, pırasa yiyen mescitlerimize yaklaşmasın veya gelmişse uzaklaşsın buyurmaktadır. Zira ervah-ı tayyib'e ve melaike-i kiram kötü kokudan hoşlanmazlar. Öyleyse güzel koku, melaikenin kutu ve gıdası, ruhanilerin kutu ve gıdasıdır.'' Ne diyor Fahri Kainat Efendimiz? ruhaniyetim itibariyle ben güzel kokudan hoşlanıyorum. Yani bende bir de meleklik tarafı var. Cismaniyetimle nasıl kadına meftun ve müptelayım, fıtratı ve şeriyemin yerine getiriyorum. Bende bulunan melekiyet yönüyle ben, yani ruhum itibariyle güzel kokuya meftunum. Bu iki şey sizin dünyanıza ait şeylerdir. Bana, benim hususi hayatıma, Kalbimin kut ve gidasına gelince içime inşirah serpecek. Lahut aleminin mesajını getirecek. Tamamen farklı ifade ediyor ama teviller değişik olmuştur. Ben iştiyakla intizar ettiğim. Bir kapıdan gelecek bir haberi beklediğim hengamda. Namaz benim için frenkçi ifadesiyle bir sürpriz mahiyetinde karşıma dikildi.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 Ümmetinde de zuhuru manasına geldiği için buyuruyor ki benim gözümün aydınlığı oldu. Anlıyor musunuz sırrı? Ben miraç yaptım. Ben arşiye mikmal ettim. Ben geldiğim yere döndüm. Ben de inna ve inna ilehi raciun sırrı zuhur ettim. Cismaniyet yolunu takip ettim. Canlılar alemine girdim. Melekleştim. Ubudiyetimle arşi kemalata yükseldim. Rabbimin huzuruna girdim. Geriye döndüm ümmetimi dağidar ve derveder der gördüm küreyi i arz üzerinden. Bunlar sana nasıl kavuşacaklar ya Rabbi dedim. Bana dedi ki günde beş vakit namaz kılarlarsa bana kavuşurlar. Gözümün aydınlığı oldu. Anlıyor musunuz sırrı? Namaz resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın gözün aydın olsun manasına, kendisine yapılmış bir tekliftir. Onun için her mümin,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 Ve Yunus'un diliyle sadece seni ve seni diyeceğiz. Cenab-ı Hak dedirsin vicdanlarımıza. <gülüyor> Namaz bir kavi ilahe zâlem. Gücü sonsuz, havli ve kuvveti namütenâhi olan bir varlığa teslim olmam. Ona dayanmam. işlerinin hallini ondan bekleme. Fahri Kainat Efendimiz ciddi bir mesele karşısında sıkıştığı zaman namaza kalkardı.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 Namaz, insanın Cenab-ı Hak'la mütaleme etme mevkiine yükseldiği bir mevkidir. İnsan namazda rabbiyle ile konuşma imkanına sahip olur. Namazda insan Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. er rahim der. Maliki der. Allah onun vicdanıyla ve kalbiyle konuşur. Onu muhatap olarak karşısına alır. Şah mütekellim olur, şah muhatap olur. Allah'ın bir mükalemesidir namaz. Kuluyla hakir kuluyla, aciz kuluyla. Kutsi hadisi öyle buyuruyor. Qasamtu Qasamtu Salate Biini Wabiina Abdi Nisreen Abdi Namazı kulumla aramda ikiye böldüm. Kulumun kıldığı namaz onunla benim aramdadır, ikiye böldüm. Namazda kulumun istediği şey vardır. El verir ki uyanık kalple, el verir ki hücşar duygularla benden istediğini istesin. وَلَعَبْدِي مَا سَعَلْ buyuruyor. اِذَا قَالَ عَبْدِي الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَكُولُ Kul elhamdülillah dediği zaman Cenab-ı Hak kulum beni hamdetti buyurur bana nimetlerimin karşılığında şükürde bulundu der Cenab-ı Hak. وَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَرْرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَقُولُ اللّٰهِ اَثْنَا عَلَيَّ عَبْدِ قُولَ اَرْرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ dediği zaman Cenab-ı Hak kulum beni sena etti buyuru. Rahmaniyet ve rahimiyeti bana verdi. Yeryüzünde bütün refete, rahmete muhtaç olanların imdadına koşan ben olduğumu itiraf ettim. Kendisine merhamet edeceğim izanıyla hüzuruma geldi, sena etti, Rahmaniyet ve Rahimiyetimi dile getirdin? Ve قَالَ الْعَبْدِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ يَقُولُ اللّٰهُ Kul Maliki Yevmiddin deyince, zimamı Rabbe verince, her şeyin anahtarı ve kilidi Allah'ın elindedir. Kısusuyla kıyamet gününde her şeyin Maliki Allah'tır itirafında bulununca. Cenab-ı Hak şöyledir. Kulum bana ululuk ve izzet verdi. Ululuğumu ve izzetimi kabul etti. Mecd Allah'a aittir dedi. Yerde ve gökte başta melik ve malik yoktur. Sadece malik ve melik Allah'tır dedi. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Ve izâ kâlel-abdi iyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Yakulullahu Teâlâ.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 İliklerine kadar yalnız sana diyebiliyorsa onunla benim aramda bir şeydir. Sığ olarak söylüyorsa onunla benim aramda bir şeydir. Vel abdi mas'al muhakkak ki kulunun istediği şey kendisine verilecektir. İhtedis sıratal müstakim. Sıratal <gülüyor> lazina en'amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim veled dalin. Haza li abdi ve abdi mas'al. Kul bu son ayeti okuyunca da Cenab-ı Hak şöyle diyor. Bu sadece kuluma aittir ve kulumun istediği hem hal verilecektir. O sıratı müstakim isiyor, sıratı müstakim kendisine verilecektir. Namaz kulumla benim aramda ikiye taksim edilmiş bir mükâlemedir, bir hasbi haldir. Benim onun kalbine bakışımdır, onun benim dergahülûhiyetime, azmetime, cebrutiyetime nazar etmesi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 Gitme durumu gibi Rabbin davetine icabet edip gidiyoruz. Biri bizi evine çağırır, yemeğe çağırırsa, gittiğimiz zaman kapının önünde mi oturtur bizim. Gittiğimiz zaman bir su mu ikram eder bize? Gittiğimiz zaman geldiğiniz gibi geriye dönün mü der bize? Katiyen ve katibeten minarelerin başından, onların şahika ve zirvelerinden... En güzel ses Allah'a davet eden sestir diye Kur'an-ı Kerim'de ezanı Muhammed'inin büyüklüğünü dahi biz anlattıktan sonra. Ve men ahsanu Allah. Allah'a davet eden sözden daha güzel bir söz mü olur? Allahu ekber'den daha güzel bir söz mü olur? Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluh'dan daha güzel bir söz mü olur? Bu güzel ile bizi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 sizin kalbinize ve ruhunuza gıda lütfedecektir. İç aleminizi açacaktır. Basiretinizden perdeyi kaldıracaktır. Lahut âlemine ait cinveler gösterecektir. Farkına varın veya varmayın. Bir miraç yapmış lutfuyla sizi şeref yap kılacaktır, serfiraz kılacaktır. Rabbin huzuruna gittiğiniz zaman mahkeme kübrada namazınızın bir merdiven haline geldiğini göreceksiniz o merdivenin üstüne, yukarısına doğru iltika ettiğinize şahit olacaksınız. Yükselecek, yükselecek de namaz merdivenin doruk noktasından Rabbinizi müşahede edeceksiniz. Miraç müşahedeyi netice veren tatlı bir kavsiye bir arşiyedir. Madem Resûl-ü Ekrem Miraç Rabbini müşahede etmiştir, siz de Rabbinizi müşahede edeceksiniz, mukbir-i sadık haber veriyor. Nerede müşahede edeceksiniz? Namazın doruğunda müşahede edeceksiniz. Namaz merdiveniyle oraya çıkacaksınız. Bu mananın üstünde namütenayi müşahede etme zevkine ereceksiniz. Rabbi müşahede nedir? Bunu yeri geldiğinde arz edeceğim. Nasıl bir şeydir? İçer ne getirir? Vicdan bundan ne anlar? Kalp nasıl anlamalıdır bunu? Yeri geldiğinde bunu arz etmeye çalışacağım inşallah. Teala.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 Zira başkasına secde etmedik. Zira ezan Muhammed' Muhammed'i okunurken davete icabet ettik. Habibi edibine böyle söylettiren, onu istikamette harekete sevk eden Allah Celle Celaluhu, rahmetinden bütün gönlümüzle ümit ediyoruz ki, kendi davetine icabet edip de huzuruna geldiğimiz zaman bizi ihsansız ve ikramsız bırakmaz. Keşke şu ventilatör çalıştaydı.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 Zekat senede bir kere tedi eder kurtulursunuz. Malınızdan ayırdığınız bir miktar ayırıp verdiğiniz zaman üzerinizden atarsınız gider. Anlık bir ibadettir. Malınıza belki bütün bir sene bereket ve yümün getirir. Fakat anlık neşbe bir neşve yaşarsınız. Anlık bir huzur içinde bulunursunuz. Canınızdan artık vaziz malınızdan koparıp.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 Rabbimize huzur dolu secdeler eder. Akrabu ma yakunul abdu min rabbi fe huwa sajid. sadıkın beyanları içinde Rabbimize secdede yaklaşırız ve Resul-i ifadesiyle orada dua ederiz. Allahumme inni zalemtu nefsî. Sarfî <gülüyor> li ve illâ ente ya gaffâr <gülüyor> ya gafûr. <gülüyor> Mafiret et bizi. Rabbimize yaklaştığımız bu yaklaşmanın doruğunda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 ona haddinden fazla yaklaşmış oluruz. Cenab-ı Hak kurb huzuruna alsın bizi, yaklaştırsın inşallahü teala. Namaz muttasıl devam eder. Namaz bu manayı havi bulunduğundan ötürü Miraç manasını, zikrullah'la beraber tekrar edilme manasını ruhunda taşıması itibarıyla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 O bizi bırakmaz, biz de O'nu bırakmayız. Namaz da kelime-i tevhidi bırakmaz. Namaz bizden 24 saat içinde ayrılmaz. O kadar ki gece tatlı uykumuzun içine dahi girer. Tetecafa cünubu manil mataji davetiyle karşımıza çıkar. Yanlarını sıcak döşekten uzaklaştıran insanlar. Rabbin rahmetini ümid ederek, gazabından korkarak döşeğin rahatlığını terk eden insanlar gece döşeğimize dahi girer namaz. Namaz öyle bir şeydir. Bizi yalnız bırakmaz. Onun için hadisi şerifte de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namazını zayi etmemiş. Mümin kabre konduğu zaman temessül etmiş nurani bir mana. Başının ucunda dikili verir. Ruhuyla düblesiyle onu seyreder. Sen de kimsin? En isi isimdir. Bu nuraniyet bu parlaklıkla sen de kimsin? Seni tanımıyorum. Allah Resulü buyuruyor. Der ki, ben senin kıldığın namazım. Kıyamete kadar sana burada refakat edecek, kabrin vahşetinde seni yalnız bırakmayacağım. Namaz öyle bir şeydir ki, kabirde dost ahbab sizi terk eder, mezarına bir çift taş dikip nişan eder, evladiyel her şey bırakır gider. Ama namaz, sen onu terk etmedin. Dünyada o seni terk etmediği gibi kabirde de terk etmez. Böyle bir ihtisali vardır namazın. Namaz insanın içine girmiştir. O insanın içinde olduğu müddetçe mümin her an müterakidir. Hayatının sonuna kadar muttasıl merdivenler çıkar. Onun içindir ki namaz cibril i Emin vasıtasıyla efendimize gelmedi. Melek araya girmedi. Kulluğuyla Resul-i Ekrem bizdir veya bir şaikaya yükseldi. Doğrudan doğruya vasıtasız Rabbi ile konuştu ve namazı aldım.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 Böyle bir hususiyet olduğundan ötürü namazda şeytan mümini boş bırakmaz. Rabbe teveccüh eden o kalbi şeytan boş bırakmaz. Rabbine isyan bayrağını çektiği zaman febi izzetike leuhuyennehum ecmain İzzetine kasem ediyorum ki senin kullarını baştan çıkaracağım. İzzetine kasem ediyorum ki senin kullarını baştan çıkaracağım diyor şeytan. Bu sözünde sadakat içindedir.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 Mümin namaza durduğu zaman buyuruyor. İna şeytane yedri min ibne adam mecredden mütefakun alı hadis. Şeytan insan kanın cereyan ve devran ettiği damarları içinde dolaşır durur. Kalbine fiskos atar, kafasına şüphe ve tereddüt okları atar. Dünya ve bütün meselelerini ve müşkillerini namazda çözdürür. Dünyaya ait halledemediği her şeyi namazda kafasına sokmaya çalışır.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 muhlis kulları baştan çıkaramayacaktır. Tabi izzetike lahuu yennehum ecma'in. O da biliyor. Senin izzetine yemin ederim ki bütününü baştan çıkaracağım. Şiradeden çıkaracağım. Benim işim bu olsun Rabbe isyan bayrağını çektiği zaman. İlla ibadetâ minhumul Ama senin ihlasa erdirdiğin kimselere ben dokunamayacağım. İhlaslı olmaya çalışanlar değil. İhlasa erdirdiklerine dokunamayacağım. Kendini aşmışlara dokunamayacağım. Dünya ve ma'bi ayağı ayağının altına almışlara dokunamayacağım. Başta nebilere dokunamayacağım. Sürçüp tak kalkanlara, yoluna devam edenlere dokunamayacağım. Günde beş defa kalbine giren, buğrada seyihat edenlere dokunamayacağım. Akını karasını ayıklayan ve eleyenlere dokunamayacağım. İş müşahadesini bırakmayanlara dokunamayacağım. Elle alemle meşguliyet değil, kendileriyle kavga edenlere dokunamayacağım. Cihadı ekber yapanlara dokunamayacağım. Dışta savaş verebilirler, nefsiyle kavga edenlere dokunamayacağım. Şeytan azini itiraf ediyor. Şeytanı mümin dize getiriyor. Hangi mümin? İhlasa erdirilen mümin dize getiriyor şeytanı. Yemin ediyor şeytan. İğva etmede, tezyin etmede, süslü püsü göstermede fenalıkları baştan çıkaracağına yemin ediyor. Ama ihlasa ermiş kullar karşısında dize geliyor. Bir onların şahsi bir garesi, şahsi bir ihtirası, şahsi bir kaprisi, kin-i nefreti ve öfkesi yoktur. Onlar Allah için yaşarlar, lillah için görüşürler, lillah-i veçillah rızası dairesinde hareket ederler. Ne taraflarından bakarsanız bakınız, şeffaf bir ayna gibi Rabb'i gösterirler. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın arkasında el pençe divandadırlar. Şeytan semti sokulamayacaktır. Şeytan mamur gönüllere musallattır. Onun için namaza gelecek, sana sokulacak fit sokmaya çalışacaktır. Böyle bir duruma maruz kaldığın zaman,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 de dahi gelecek. Gelecek ama biz fikre nasıl karşısına çıkacağız? Ne diyeceğiz o mel'una? Ne diyeceğiz bu iç kavgada, bu savaşta biz? Diyeceğiz ki, Rabbimizin bize vaat ettiği şeyler var. Cennet var ve cemal var. Sen ne ile geliyorsun buraya? Sermayen nedir senin elinde? Dünyaya ait mal yani şeyler, füzuli şeyler. Düşünsen de düşünmesen de burada hakkın takdiri gibi olacak şeyler sinek kanadı kadar kıymeti olmayan şeyler, Cenab-ı Hakk'ın nazarında, nezzü lühiyetinde. Terazinin bir kefesinde şeytanın aklına getirdiği şeyler, diğer kefesinde Rabbin sana vaat ettiği şeyler, burada bunlardan bir tanesini tercih edeceksin. Sapanını senin aklına soktu, üzüm harmanını senin aklına soktu, dükkanın vitrinini senin aklına soktu, önündeki masanı senin aklına soktu,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 İşte böyle bir durumda Rabbini tercih edeceksin. Onu kafandan atmaya çalışacaksın. Bu tercihi yapmaya Rabbi Kerim ve Rahimimiz bizi muvaffak kılsın inşallah. Kendisine karşı kulluk yaptığımız namazımızda hiç olmazsa bizi kendisinden cüda kılmasın. Muhterem Müslümanlar namaz aynı zamanda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 İlk Osmanlı meselelerini mescitte görüşüyordu. Ashab-ı kiram da mescitte görüşüyordu. Yıldırım Bayezid mescitte meselelerini görüşüyordu. Seyyahat edin gidin Bursa'ya. Mehmet Celebi'yi ziyaret edin. Kudavendigâr Hazretlerini ziyaret edin. Mescidlerinde tahayyül edin onları. Hayalen yaşayın onlarla beraber. Şakır şakır şadırvarın attığını. Mescidin bir tarafında askeri şuranın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 namazın yanında, namazın tesbihati esnasında, Allahu Ekber derken, Rabbin büyüktüğü itirafında bulunurken bir iş yapmak istiyorsun. Herhalde kalbin duru ve berrak olarak bu işi yapacaksın Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Onun için namaz bu manada vakti tanzim eder. Ve siz hayatı ı içtimaiyede böyle isabetli görüşmelere sahip olursunuz meselelerinizi namaz akabince müzakere edersiniz. Mesuliyet duygusu altında, Rabbe hesap verme havası içinde, zerresinden Rabbinize hesap verme havası içinde işler planlayacaksınız. Namazın akabinde planladığınız işlerle pratik hayata döneceksiniz. Namaz ciddi manada müsavatı tahakkuk ettirir. Namazın dışında hangi mahfilde hangi içtimada siz, zengininiz, fakiriniz beraber bulunur? Başbakanınız sokakta geldiği zaman yanına kimseyi sokmazlar. Ama namaza geldiği zaman hırpani bir adamla bir safta durma mecburiyetindedir. Zira Rabbin huzurunda insanın siyahi kölesiyle Kureyşli efendisi arasında fark yoktur. Sırtında simokini taşıyanla, sırtında hırpani eski bir hırka taşıyan insan arasında fark yoktur. Saçları kuru üzüm gibi kıvırcık bir insanla, salma saç gezen insan arasında fark yoktur Allah nezdinde. Eski üskü ama temiz, elbisesiyle namaza duracak devlet reisinin yanında. Onunla beraber secde edecek, bazen öyle rastlayacak, öyle bir yere secde edecek ki, kapısındaki kapıcı önünde duracak, ayaklarını bastığı yere devlet reisi ve zengin başını koyacak, onun ayaklarının bıraktığı kokuyu koklayacak, bu kadar hazmi nefs edecek. İşte İslam bu içtimai anlayışla gelir. Böyle bir müsavat getirir. Ve sonra biz orada ülfet meydah edip, ısınıp ünsiyet meydah ettikten sonra, hayatın diger safahatında bunu devam ettirmeye çalışırız. Niçin ben şu fakirden kaçayım? Namaz da benim yanımda değil miydim? Eski ve kirli elbisesiyle bana sürtünüyor değil miydim? Tam yanımda oturmadı mı? Burcu burcu kokusunu yutmadın mı ben onun? Niçin dışta kaçacağım? Burada kaçıyorum ben. Ya namaz önüme gelirse, ya yanıma gelirse, ya omuz omuza verir de dünyanı marsuz teşkil edersek beraber bu içtimai havayı, şuurla eda edilirse bu anlayışı ve bu idraki getirir namaz. Namaz müminin hayatını disipline eden bir husustur. Hayat namazda zaptu rapt altına alınır, bir itaat şuuru getirir namaz. Bir imama iktida edersiniz, o kadar iktida edersiniz ki siz artık Rabbinizle hitapta bulunma, Rabbinizle konuşmayı dahi bırakırsınız. Sizden herhangi biriniz namaza durduğu zaman, imamın kıraatı onun kıraatıdır, okumasın, sükut etsin buyuruyor mukbul sadık. Siz okumazsınız. Sadece onun dediklerine amin der, temenna çekersiniz. Amin dersiniz. O yatırır, yatarsınız. Kaldırır, kalkarsınız. Secdiye götürür, secdeye gidersiniz. Selam verinceye kadar kılınızı kıpırdatamatsınız. O ne derse siz öyle yaparsınız. Bir itaat yürü telkin eder. Ve İslam'da imamın manası çok büyüktür. Namaz kıldıran zat aynı zamanda devlet reisidir. Devlet reisi varken başkası namaz kıldıramaz. Resul-i Ekrem varken namaz kıldıramaz Resul-i Ekrem namaz kıldıracak sıddık Ekber o bulunmadığı için mihraba geçiyor Mevzumuz çok alakalı değil İki defa, üç defa sıddık Ekber Bir defa Abdurrahman bin Avf oldu Hastaydılar Vefat hastalığı esnasında Bir iki gün hasta Masta mescide çıkıverdiler bir gün yine saflar bağlayıp durduktan sonra çıkıverdi. Namaza yaklaşınca Hazreti Ebubekir hissetti Resul Ekrem'in geldiğini ve geriye çekildi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde namaz kıldırmak istemedi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemti işaret buyurdular. Namaz kıldırın, geriye durmayın. Arkasında namaz kılacaktı. Kendinden sonra halife olacağına işar ve işaretle bulunacaktı. O ise Resul-i Ekrem'in önünde durmadan ağır ve hayay Resul-i Ekrem peygamberdi. Devlet reisiydi. Söz götürmez bir imamdı. Bu imamın önüne geçilmezdi. Ashab-ı kiram da ellerini birbirine vurmuştu. Resul-i Ekrem geliyor diye. Ebu Bekir'i ikaz etmişlerdi. Geriye çekil mihrabın sahibi geliyor demişlerdi. Ellerini namazda vurarak. Resul-i Ekrem aksini düşünmüştü. İşaret buyurduktan sonra iki gün sonra da çıkacak hali kalmamıştı. Sahabi müşahedesini şöyle anlatır. Son pazartesi günüydü. İkindi miydi, akşam mıydı? Yine biz bekliyorduk, sabırsız bir hava içinde. Kapısının hücresinin perdesini kaldırdı, bize baktı. İmamımız tamamdı, Ebu Bekir öne geçmişti. Sap bağlamıştık. O kadar mahfuz oldular ki bakışları makışları bulanıktı ahiret alemine müteveccih idi ama yine de tebessüm buyurdu ve güldüler. Memnun olmuşlardı ashabın saf bağlamasından. Bir zatın arkasında inkiyat ve itaat içinde bulunmasından memnun olmuşlardı. Ebubekire Bekir'e cemaat olmalarından memnun olmuşlardı. Ve sahabi diyor ki tekrar perdeyi verdi Ve bir daha da mübarek yüzünü görmedik. Gördük ama yıkanırken tamamen öbür aleme mütebecid. İmam her şeyde imamdır. Devlet reisi varken başkası geçip namaz kıldıramaz. Sizin devlet reisiniz, namazı o kıldıracak. Namaz bu mevzuda bir disiplinle gelir, bir imtizam şuuru getirir, bir zapturapt şuuru getirir taba veraiyet arasında gerçek münasebeti gerçek rezonans olmayı tesis eder. Nasıl tesis eder? İmam öne geçer, siz ona itaat edersiniz. Ama imam hata ederse siz sevaba irşad edersiniz. İmam unutursa hatırlatırsınız. Başınızdaki devlet reisi hata ederse sevaba irca edersiniz. Ben ayrılırsam ne yaparsınız? Baldırı çıplak bir bedevi kılıcının üzerine doğrulur, Hazreti Ömer'e şöyle seslenir. Eğrilirsen seni ayrı eğri kılıçlarımızla düzeltmesini biliriz. İmam eğrilirse tebaa düzeltecek, sevap rica edecek. Yanlış yaparsa hatırlatacak. Resul Ekrem aleyhi ve sellem namaz kıldırıyor, aynı mana. Dört kıldıracağı yerde unutuyor, canı çok sıkılmış. Müşahede buyurduğu bir manzarayla dilgir olmuş. Misal-ı bir tablo nazarını arz etmişler. Said-i Hudri, Hudus ile ashab Kiram arasında bu durumu anlatırken, kaşları çatık, yüzü Abu Rasûl-ü Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâm'ın. Buyurdular ki, şu dakikada çok korkunç, çok eksi bir manzara müşahede ediyorum. Mana-ı aleminden nikap kalkmış müşahede ediyordu. Sorun bana, kıyamete kadar gelecek her şeyi söyleyeceğim, diyordu. İşte o gün cereyan etmişti. Abdullah İbni Hüzafet Hüsemi kalkıp, ''Ya Resulallah benim babam kim?'' diye sormuştu. O da ''Senin baban Hüzafe demişti. Anasıyla karşılaşınca da ''Oğlum cahiliye devri yaşadık. Ananı mahcup edecektin. Allah'a hamdolsun ki ben fuhuş yapmadım.'' Başkası başka şey sormuştu, başkası başka şey. İşte o gün Resul-i Ekrem namazı dört kılacağı yerde iki kılmıştı. Hırbak adındaki... Dünyadağın künyesiyle anılan zat ileri atıldı. Ya Resulallah, akasuratis salatu emnesi nesita. Namaz mı kısaldı sen mi unuttun? Bize her gün dört kıldırırdın. Rabbinden öyle bir emir mi geldi bugün iki kıldıracaksın yoksa unuttun mu? Kullu zaliklem yekun. Hiçbir olmadı onların. Belbah zalike ken ya Resulallah. Hepsi olmadı değil ya Resulallah. Birisi oldu onun. Sen iki kıldırdın. Sordu ne diyor Hirbak? Züleyha deyin ne diyor diye sordu. Evet ya Resulallah öbürleri hicap içindeler utanıyorlar. Ebu Bekir Resul'e ekleme soracak. halde değildir. Namazı için iki kıldırdın. İki kıldırırsa iki kılar. Bir kıldırırsa bir kılar, üç kıldırırsa üç kılar. Ama Allah unuturuyor. O ruh halatini veriyor. Cemaata şuruyla bu mevzuya yaptıracağı şeyi ilham ediyor. Züleyha deyinleri atıyor, atılıyor. İmamının nisyanı mevzunda imamını ikaz etmek istiyor İmam kim? resul Ekrem Nisyan olur mu onda katiyen ve katip eden? Ama Allah unutturursa unutur Allah talim ediyor Namaz bu manayı getirir İmam önünüze geçecek Sizi yatırıp kaldıracak Fakat hatasında Sevabı göstereceksiniz Nisyanında kendisini ikaz edeceksiniz İçtimai hayatınızda da Böyle davranacaksınız Küçük büyük başınıza geçenler hatarlı iş yaptıkları zaman kollarınızı makas gibi açacaksınız, önlerine çıkacaksınız. Şayet unuturlarsa, bir nisyanda bulunurlarsa o zaman da o sizi ikaz edeceksiniz, uyaracaksınız. İctimai'nin bu manasını hatıra getirir. Böylesine bize içtimai bir ders verir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, namazdan ders alan salih güruha bizer ilhak buyurdum. namaz sağlam sağlam olduğu kadar ideal belki aklımızdaki insanın ütopik göreceği kadar yüce ve yüksek bir cemaatin aynı zamanda disipline edilmesi hususunda en mühim bir unsurdur namaz hissi semahat ile gelir Namaz bir kerem fikriyle gelir arz edeceğim. Namaz itaat ve inkiyat fikrinin formüle edilmiş şeklidir. Namaz aynı zamanda bir tevazuyun yine formüle edilmiş şeklidir. <gülüyor> Namazda insanların kerim olduğuna şahit olursunuz. <gülüyor> Namazda insan kerimdir. En azından vakte ikram eder. Namazda insanın vakti sonsuzluğa ulaşır. Her ibadet vakti gelir geçer de insanın namazda vakti sonsuza ulaşır. Çünkü namaz vücudla imkan arası nurani bir haytın adıdır. Çünkü namaz Resul-i Ekrem Vesselam'ın miracı gibi bu ne mümkündür ne de vacip öyle bir mevki ihraz etmenin adıdır. Onun için insanın sınırlı zamanının, izafi zamanını sonsuzluğa ulaştırır. İnsan namaz sayesinde sonsuz saadet kazanır. Sonsuz bir zamanda, namütenahi zamanda sonsuz saadet kazanır. Bu husus çok derindir. Biraz kalbi olan anlar. Kur'an-ı Kerim'de öyledir bir mesele için, ancak kalbi olan bunu idrak eder. Namaz bu sonsuzu insana kazanır. Ve insan namazda semahet ve keremde bulunurken vaktini verir. Bunu anlamak için avamca bir misal artetme lüzumunu duyuyorum. Zekatı neden verirsiniz? Hayatınızın bir miktarını ayırıp dünyaya sarf edip elde ettiğiniz malın bir parçasından yani günde sekiz saat dünyaya verirsiniz. Gününüzün üçte bir parçasıdır. Dünyaya verdiğiniz bu sekiz saatle elde ettiğiniz şeyin de kırkta birini Allah yolunda verirsiniz parlanızdaki mahsul ise onda birini verirsiniz. Bazen 20'de birini verirsiniz. Yani zamanınızın bir parçasıyla elde ettiğiniz şeyin bir parçasını Allah'a verirsiniz. Yani semerenin semeresini Allah'a verirsiniz. Tarladan değil, ağaçtan da değil. Ağaç meyve verirse meyveden verirsiniz. Anladınız mı? Zekatın manası bu. Namaz öyle değil. Namaz sermayeden Rab'be vermektir. Doğrudan doğruya zamanı Rab'be vermektir. Günde beş defa Rabbin huzuruna gelen abdestini de ona karıştırırsak, yolda geçirdiği zamanı da ona karıştırırsak, ki resul Ekrem'in ifadesi içinde, mümin namazın yolunda devam ettiği müddetçe dahi namazdadır. Attığı her adımda elindeki ağacı sarsıp yapraklarını dökmüştü. Yanındakine sormuştu, niçin böyle yaptım, sorsana, niçin yaptın ya Resulallah? ''Şu ağacı sarsıp yapraklarını döktüğüm gibi, namaza doğru adım atılırken böylesine günahlar dökülür.'' buyurmuştum. ''Mümin namazın yolunda olduğu müddetçe namazdadır.'' buyuruyor Fahri Kainat Efendimiz. ''Sen günde beş defa abdesti yolu ve namazıyla kendini namaza verdi mi beş saat sermayenden Rabbini ayırıyorsun.'' ''Ebedi ahiret alemin için.'' ebediyet alemine mütevecci açılmış bir seccadeye, para atar gibi doğrudan doğruya zamana atıyorsun. Bu nasıl bir zekat oluyor? Bu tarladan, ağaçtan değil, meyvesinden verilen zekat gibi değil. Bu doğrudan doğruya tarlanın bahşedilmesi. İşte bu suretle mümin namazda yaptığı zaman kerameti, Zaman ikramı zaman semahetiyle zamanı sonsuzluğa ulaştırır. Zaman müminde sonsuzluğa ulaşır. Einstein'ın izafi zaman anlayışı bu anlayış yanında o kadar dun ve sönük kalır ki eğer bunu idrak etseydi kalbi hayatıyla zaman mevzunda başka şeyler söyleyecekti. Ben arz edeceğim şey bu değil. Namazda doğrudan doğruya zamanın ikramı. Veya şöyle diyeyim, kerem biz zaman, zamanı ikram etmen ve tevazu, aynı zamanda itaat ve imtiyat. Siz bana ütopik bir cemaat gösterin, bunlarla serfiraz olmayan ütopik bir cemaat gösterin. Yeryüzünde en mükemmel cemaatler şu vasıflarla temayüz eder ve serfiraz olurlar. Bir cemaat küçüğüyle büyüğüyle mütevazi ve yüzü yerdedir. Bir cemaat, inkiyat ve itaat içindedir. Aralarındaki içtimai mukavele ile birbirlerine karşı saygılıdırlar. Ve bir cemaat elinde bulunan şeyi hissi semahatla verebilme durumundadır. En kıymetli şeyini dahi rahatlıkla verebilecek durumdadır. İşte bu cemaat, yeryüzünde ideal cemaattir. Namaz, bu üç esas, bu üç lükün, bu üç elmasın üçünü birden havi bulunmaktadır. Allah kutsi hadisinde şöyle buyurur. Uhibbu salatatan. Uhubbu salatatan ve hubbi li salatatin şeyi severim. Diğer üç şey için ise çok fazlasıyla tavkalade bir muhabbetim vardır. Ve ubghidu salatatan. Ve ubghidu salatatin şeye de buz ederim. Ama üç şeye buğzum buz ettiğim üç şeyden daha fazladır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kutsi hadis olarak naklediyor. Dikkatinizi itiram edeceğim. Bir mahbub olan bir zümre var. Bir de ehabb olan bir zümre var. Bir mebğud olan bir zümre var. Bir de ebgad olan bir zümre var. Bir normal Allah'ın sevdiği zümre demek. Mahbub. Bir de çok sevdiği bir zümre demektir. Tabir edemeyiz. Habibi edibine bu muhabbetini zayıf ifadeyle gel habibim ben sana aşık olmuşum sözüyle nasıl anlatıyorum? Ahabb. Sevme değil mücerret. Çok fazla sevme. İki zümre. Bir Allah'ın huzettiği bir zümre var. Bir de fazlasıyla buzettiği diğer bir zümre var. 4 sınıf karşımıza çıkıyor ama 6 sınıf içinde 3 tane sevilen, 3 tane buz edilen 4 sınıfla darbe ettiğimiz zaman 18 mesele belki karşımıza çıkacak. Ve hadis devam ediyor. Sizi arz edeyim. Namazın manasını anlayın. Uhibbu al-gani'el, el-gani'es-sahiyye ve'l-fakir <gülüyor> es-sahiy Değişik rivayette var. Sahi olan zengini severim. Fakat sahi olan fakiri çok daha fazla severim. Zira cömert olan zengin serveti vardır da cömertlikte bulunuyor. Ya fakire gelince o mevcudu veriyor. En kıymetli şeyini ihtiyat akçesi gibi açılan bir seccadeye atıyor. Ve baki uhrevi aleme sermaye yapıyor. Cömert olan zengini severim. Ama fakir cömert ise bunu severim sözü ifade etmez. Öyle severim buyuruyor. Devam ediyor Allah Celle Celaluhu. Üçünü severim. Üçünü çok daha fazla severim. Rabbi bizi kendisini sevdirsin. Kendisi de bizleri sevsin. Uhibbu eşyabbet tayi'ah Eşşeyhat tayi'ah وَالشَّابْ وَطَعْيَ اَشَدِّ Kendini itaat ve inkiyada vermiş yaşlıyı severim ama delikanlıyı daha çok severim. Dünyadan eli eteği çekilmiş, ibadette teselli bulan ihtiyarı severim diyor Allah. Kovmuyor dergahından. bel ağrıyor, ayağı ağrıyor, huzur-u buluyor, severim bunu. Ama damarlarındaki çıkanın şehvet diye aktığı hengamda, kendini aşan, mescide gelen delikanlıyı daha çok severim. Tabir caiz olsaydı, onun hakkında şöyle denirdi, o delikanlının alnından öperim. Evet, bir zümreyi seviyoruz, öbürünü fazlasıyla seviyoruz. Ahab içine giremezsen mahbub içine girmeye çalış. Ve cemaatin, istimain böyle olmaya çalıştın. Ve buyuruyor: Uhiibu el fakir el mutavade ve al gani al mutawadde Mütevazi fakiri severim ama mütevazi zengini daha çok severim muhtemelen fakir fakir olduğundan dolayı inkisar olarak belki tevazi gösterebilir. Ezikliğinden, aşağılık duygusundan tevazi gösterebilir. Ama hem zengin, hem fayesi, hem makamı var, hem de mütevazi. Allah bunu daha çok severim buyuruyor. İdeal bir cemaat düşünün. Mütevazilerden müteşekkil. İnkiyat edenlerden müteşekkil en kıymetli şeylerini hissi semahatle ita edenlerden müteşekkil bir cemaat düşünün. Aranan fakat bulunamayan, onun için kavga yapılan fakat elde edilemeyen, röyalarda takip edilen fakat hiçbir zaman dünya devletleri arasında izine, emaresine rastlanamayan bir ictimai'dir, bir topluluktur, bir devlettir bu. Namaz bu manaların hepsine havi bulunmaktadır. Vaktin semahetiyle, Allah'a yüz yere koyup izhar-ı tevazu ile fakirin ayağını bastığı yere başınızı koymakla, tozu toprağa yutmakla tevazunun azam derecesinde olanını gösteriyorsunuz. İmam'a inkiat in ve itaat etmekle, ezana icabet etmekle, işinizi tam kıvamındayken bırakmakla Cuma günü vezerülbey size deniyor. Alışverişi terk edin. Zikrullah'a koşun. Siz lebbeyik ve sade istiyorsunuz. Emrin başımızın üstüne Ya Rabbi. İşimizi bırakıyoruz tam kıvamında. Müşterinin önüne kepenki çekiyoruz, kapıyı kapatıyoruz. Senin bize açılan kapına koşuyoruz. Defterimize hasenat yazman için koşuyor ve tehalük gösteriyoruz. Diyor ve koşuyorsun. İnkiyadı ve itaati gösteriyorsun. Sonra senin gibi bir insana uyuyorsun. Arkasında yatıp da kalkıyorsun saatlerce burada duruyorsun ter tabanından çıkıyor itaatı gösteriyorsun namazın disipline edişiyle seni nizam ve intizam altına alışıyla seni sen mükemmel bir insan haline geliyorsun sen bu halinle varsın ama seni beşere ve insanlığa ne zaman göstereceğiz onu bilemiyorum bu mahbub veya hep bir cemaat en çok sevilen veya sevilen bir cemaat müminin ferdi. Ahab cemaat durumunda olmayı kazanamasa dahi, mahbub cemaat zümresi içinde yerini alacaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ve Allah devam ediyor Kutsu hadisinde. Übğidû selâseten ve buğzîli selâsetine şedd. Üç zümleye buğz ederim. Tabir caizse nefret ederim. Nazarı merhametle bakmak istemem onlara. Diğer üç cümlede ise daha fazla buzd ederim, daha fazla nefretle bakarım. Cenab-ı Hak celaliyle tecelli buyurmasın. Bize merhamet eylesin. Kusurlarımızı ve seyyiatlarımızı affeylesin. Kimdir onlar? Buyuruyor diğerlerinin tersi. Ubhitu'l bakhil el ganiy el bakhil el fakir <gülüyor> el bakhil vel ganiy Cimri fakire buzd ederim. Vermeyen fakire buz ederim. Vermeyen zengine daha çok buz ederim. Varken vermeyen insana daha çok buz ederim. Müminler arasında yoktur bu. Zira mümin ana parasını Allah'a verecek kadar hissi semahat içindedir. Günde beş defa bunu göstermektedir. Übğüdül ganiyel mütekebbir vel fakir eşeddir. Zengin mütekebbire buz ederim. Zengindir, kibirlidir, böbürlüdür buz ederim. Ama fakir kibirli olursa daha çok buz ederim. Başka bir hadiste ail-i deniyor. Evinde ayran aşı yok, başta geziyor. Ona daha çok buz ederim. Mütevazi olmalı biraz. Bu da mebğudu cemaat. Ubğidu eşşabbel asiye. ''Veşşeyhe eşeddi.'' ''İsyan eden gence buz ederim.'' ''Sevmem, nazarı merhametle bakmam.'' ''Ama yaşlı isyan ediyorsa daha çok buz ederim.'' Beli bükülmüş. Rabbe teveccüh etme anı gelmiş. Ecel çakları beyninde ötmeye başlamış. Felek adım adım çarkına yaklaşmış. Arş-ı emanından sur sesi gelmeye başlamış. İsrafil şahsi hayatı için Sura nefretmiş Fakat o hala kendine gelememiş Daha çok buz ederim Mebuz bir cemaat Semt-i Nasutiyetimizden fersah fersah uzaktır Biz camiye günde beş defa gelmekle Devamını Allah nasip ve müyesser kılsın Allah'ın sevdiği Evsafın alisi olmasa dahi Adisini inşallah iktisap edeceğiz çok sevilen olmasak bile inşallah sevilenler arasında yerimizi almaya çalışacağız. Bununla beraber Allah'ın çok sevdiği zengin simaları görüyoruz. Manen zengin simaları. İbadet eden gençler görüyoruz. Secde eden mütevazi zenginler görüyoruz. Ahab. Veren fakirler görüyoruz. Daha çok veren zenginler görüyoruz. Zenginiyle fakiriyle. Yaşlısıyla, genciyle, soluğuyla çocuğuyla, Teala Allah'ın çok sevdiği cemaat olma yolunda bir cemaat görüyoruz. Cenab-ı Hak tam semere lütfetmek suretiyle bizi muradımıza ve bu işi de ikmale erdirsin Teala. ümmeti Muhammed aleyhisselatu vesselamı mesut ve bahtiyar kılsın. Namazın gönülde hasıl ettiği huzuru bir misalle inşallahü teala minberde arz etmeye çalışacağım. Bu derste size kısaca namazın çekirdeğini, özünü arz ettim. Önümüzdeki derslerde bunun teşrihatında bulunacak. Hadislerin de vakaların ışığı altında. Namazın havi bulunduğu büyük manayı, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği, imkanın el verdiği, gönlümün bana yardımcı olduğu nisbette size naklederek çalışacağım. Allah rızasından ayırmasın. Konuştuğum şeylerle nefsim adına bir şey yapmadan beni masum ve mahfuz kılsın. Kendi rızası istikametinde konuştursun. Ben istemediğim şekilde dahi olsa kendi rızası istikametinde tekellüme muvaffak kılsın. <Gülüyor> Lillahi Teala'l-Fatiha.